الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات Barasaknaf <Sessizlik> min at-tayyibat wa faḍalla-nāhum 'alā kathīrin mimman khalaqnā tafḍīlā. Subḥānaka Allāhu Ve kıymetli Müslümanlar, İkhwan-ı Biz Adem oğulları Allah-u yaratıkları arasında müstesna bir yere sahibiz. Allah-u bize kıymet veriyor. İnsanoğluna kıymet veriyor Müslümanlar. En şerefli mahluk kılmıştır bizleri. Yani biz Allah-u Yeryüzünde yaratmış olduğu en şerefli mahlukus Biz kendimizi tanımamız lazım. Eğer insan oğlu kendisini tanırsa Allah'u azı musyanı da tanımış ve bilmiş olur. İnsan kendisini tanırsa Allah'ı da tanımış olur. Men arafe nefsahu fakat araf rabb nefsini bilen yani kendisini tanıyan Rabbini tanımış olur. İnsan kendisinin ne kadar muhteşem bir yaratık olduğunun farkında olursa onu yaratan Allahu u Azimuşşan'ın da ne müthiş bir yaratıcı olduğunun da farkında olur. Boşu boşuna yaratılmadık biz. İnsanoğlu boşu boşuna yaratılmadı. Allah-u Azimuşşan zaten boş işle uğraşmaktan münezzehtir Müslümanlar. Allah-u boş işle uğraşmaz. İnsanı yaratmışsa bunun, bunda çok büyük hikmetler var. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce Allah-u Azimuşşan meleklere şöyle dedi. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ Senin Rabbin meleklere bir zaman şöyle demişti, şöyle buyurmuştu. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde benim dinimi yaşayan ve benim dinimi yeryüzünde tanıtan, anlatan, insanlara öğreten, insanların gönüllerine ulaştıran bir halife yaratacağım. <gülüyor> Allahu Azimuşan böyle ferman buyurunca kalu <gülüyor> melekler dediler ki etec'alu fiha men yufsidu fiha ve dima Ya Rabbi senin işine karışmıyoruz. Zaten karışmamız da mümkün değil ama sen yeryüzünde, yeryüzünü karıştıracak, bozguna uğratacak, orada kan dökecek, savaşlar çıkartacak, orayı tahrip edecek, bir mahlukat mı yaratmak diledin ya Rabbi? Yeryüzünü fesada uğratacak, karma karışık edecek, kan dökecek, can alacak, mal gasp edecek, birbirleriyle savaşacak birbirlerinin adeta kanını emecek insanlar mı yaratacaksın ya Rabbi Allahu azim uşan buyurdu ki kale inni a'lemu ma la ta'lemun Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Benim insanları yaratışımda bir gaye vardır. Onu siz anlayamazsınız ben insanoğlunu yaratıyorsam bir gayesi vardır, bir sebebi vardır, onu siz anlayamazsınız. Siz bilmiyorsunuz. Ondan sonra Adem aleyhisselamı yarattı. Ve alleme el esma'e kullaha. Adem aleyhisselama bütün eşyanın isimlerini öğretti Allah Celle Celaluhu. Bütün isimleri ilk sayan her şeyin ismini ilk veren Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonra da meleklere emretti. Ve ikunnal milaikesi Adem. Meleklere buyurduk ki diyor Allah Celle Celaluhu, "Ademe secde edin bakalım. Benim yarattığım benim eşref-i mahluk olarak yarattığım, ahsen-i takvim olarak yarattığım insanlara, insana bir secde edin bakalım. Yani benim azametim karşısında derhal secdeye kapanın bakalım. Ve meleklerin hepsi secde etti illa iblis. İblis hariç. Bütün melekler Allahu Azimuşşan'ın gücü, kuvveti ve mükemmel yaratışı karşısında secdeye kapandılar. İşte biz böyle bir insanız. Allahu Azim yer yeryüzüne halife olarak yarattığı insanlarız biz. Yeryüzünde Allahu Azim dinini yaşayacak ve nesilden nesile de aktaracak insanlarız biz. Bakın Allah-u Azimuşşan'ın en çok değer verdiği, mahlukatı içinde en çok değer verdiği kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da bir insandı. O da bir insandı. Görüyor musunuz? İnsanın kıymetini buradan anlayın. Lekad halaknel insane fî ahsen-i Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık buyuruyor Allah Celle Celalim. En güzel bir şekilde yarattık. Okuduğum ayeti kelimede, Wallakadkar Rabbne beni Ademe. Adem oğlunu biz çok şerefli kıldık. Çok mübarek kıldık. Çok şerefli Adem oğlu. Vahamannahum fi'lberri Bahri, Karada ve denizde onun seyahat edeceği bir takım araçlar onun hizmetine sunduk. Denizde gidiyoruz. Neyle gidiyoruz? Gemiyle gidiyoruz. Allahu u emrimize sunmuştur. O koca okyanusta gemilerle binlerce insan içinde binlerce ton yük üzerinde oradan buraya buradan oraya seyahat ediyor insanlar. Bu kimin gücüdür kimin kuvvetidir Allah'tan başka. Allah-u dilemeseydi denizin üstünde durur muydu o gemi? O muazzam gemi. Allah-u öyle takdir etmiş ve onu bir kanuna bağlamış. Karada da öyle Müslümanlar. Karada bakıyorsunuz Eskiden Affedersiniz atla Eşekle Deveyle yolculuk yapılırdı O at ki seni yanına Yaklaştırmaz Atın üzerine eğer koyacaksın Üzerine bineceksin istediğin tarafa götüreceksin Efendim hızlı sürmek istersen Hızlı gidecek Yavaş sürmek istersen yavaş gidecek Sağa çekersen sağa dönecek Sola çekersen sola dönecek bu mümkün mü? Ama Allahu Azimuşan o at cinsini insanların emrine verince mümkün oluyor işte. Yoksa ata deveye güç yetirebilir miyiz Müslümanlar? Kurban Bayramı'ndaki halimizi görüyorsunuz. Ne perişan alıyoruz. Bir davar kesene kadar perişan oluyoruz. Kolu çıkanlar Gözü morararlar, ayağı yaralananlar bir var. Atı nasıl acaba eğerliyoruz, üzerine biniyoruz veya eşeği veya deveyi? Allahu u Azimuşşan ve hamennâhum fil berri vel bahri. Denizde de karada da onları taşıyacak binekler verdik buyuruyor. Onu emrimize Allah sundu da onun için oluyor yoksa mümkün değil. وَرَزَقْنَا minat مِنَ الطَّيِّبَاتِ Tertemiz nimetlerden rızıklar ikram ettik ona. Elması, armudu, şeftalisi, mandalinası, karbuzu, fasulyesi, domatesi, salatalığı, biberi, patlıcanı. Her türlü rızık, çeşit çeşit renkte, çeşit çeşit tatta, çeşit çeşit kokuda bizlere ikram edildi ve sunuldu. Bizim Allahu Azimuşşan'ın bu ikramı olmaksızın kendi imkanlarımızda bulabileceğimiz şeyler değil bunlar Müslümanlar. İnanın böyle. Elhamdülillah yurdumuz o kadar güzel, cennet vatanımız o kadar güzel bir vatan ki ne ekerseniz oluyor. Evin hemen yanı başında, şöyle iki metreye iki metre bir toprak parçasına fasulye ekmiş alıyor, domates ekmiş çıkıyor, biber ekmiş topluyor, patlıcan ekmiş alıyor. Böyle münbit, böyle güzel bir vatan. Bu vatanın kıymetini ne zaman anlıyoruz? Yurt dışına çıktığımız zaman bakıyoruz böyle... Hormonlanmış, yapay yapay, böyle celatinlenmiş domatesler, patlıcanlar, elmalar, armutları görünce o zaman memleketin kıymetini anlıyoruz. Allah-u Azimuşşan nimetler vermiş. Tabi başka memleketlere de oraya ait, oraya has nimetler vermiş. Bu nimetleri de bize sunan Allahu u Bu kadar şerefli bir insansınız. Allah yeryüzünü bir sofra kırmış açık sofra, açık hani açık vardır ya istediğinden istediğin kadar alıp yeme yetkin var. Allahu u Azimuşşan da yeryüzünü açık sofra kırmış. İstediğinden istediğin kadar ye kulum. Helal helal. Temiz temiz yediğin zaman vücuduna sihat olacak, afiyet olacak, şifa olacak, kuvvet olacak, kan olacak, can olacak. Nimetlerden sana ikram ediyorum. Allah'ın katındaki kıymetini bil ey insan. Sen insansın. Yeryüzünü şereflendiren insansın. Ve Allah'u azıymışen cenneti de insanlar için yaratmıştır. Melekler cennette girmeyecek. Cennette ne işi var melek? Melek için cennet ya da cehennem yok Müslümanlar. Hayvan için de cennet ve cehennemin anlamı yok. Hayvanlar da ahirette yeniden diriltildikten sonra Allah'ın emriyle toprak olacaklar, gidecekler. Ve yakulul kafiru yâleyteni kuntu turâba. Kafir de diyecek ki o gün hayvanlara özenecek ahirette. İman etmemiş, imansız bu dünyadan gitmiş kafir de hayvan olmaya özenecek. Diyecek ki keşke ben de bugün hayvanlar gibi toprak olsaydım ama eline geçmeyecek. Bugün imansız birisine, kafir birisine hayvan herif de sen affedersiniz alınır ama ahirette hayvan olmak isteyecek ama eline geçmeyecek. Ha demek ki cennet ya da cehennem hayvan için de bir anlamı yok. Kim için yaratılmış? İnsan için yaratılmış. Cennette ebedi nimetler, ebedi zevkler, istirahatlar insan için yaratılmıştır. Ey insan, senin için yaratılmış. Şu Kur'an-ı Kerim kime gönderilmiş? Allahu Azimu Şanın Eşref-i mahluk olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak, yaratmış olduğu insana gönderilmiş. Ey insan sana gönderilmiş. Öyle bir kitap ki sözlerin sultanı, sözlerin sultanı, sözlerin sultanı, ayların sultanı olan Ramazan-ı Şerif'te sana gönderildi. Ey insan, kıymetini bil. Allah-u Azimuşşan'ın sana vermiş olduğu kıymetin, değerin farkında ol. Ol ki Allah-u Azimuşşan'a kul ol, köle ol, ibadet et. Onun yolunda bu bedeni, bu hayatı sarf etmeye gayret et. Aksi takdirde Müslümanlar, aksi takdirde eşrefi mahluk olarak yaratılan bu insan... Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan bu insan, dünyada hayvanlardan da aşağı seviyeye düşebilir. Sümme raded nahu esfale Biz o insanı ondan sonra kendi ameline göre aşağıların da aşağısına, alçaklıkların da en alçak seviyesine dönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Hareketine göre, tavırına göre değişiyor. Yani durumunu sen belirliyorsun ey insan. Allah'ın katındaki durumunu sen tespit ediyorsun. Inne ekrame kumeinda Allahi etkakum. Allah katında en değerliniz, Allahu azimushyanın dinine en çok sarılanınız, sımsıkı sarılanınızdır. İşte bu takva. İnsanı Allah katında değerlendirir, değerini artırır. Takvadan uzak, İslam'dan uzak, imandan uzak, Kur'an'dan uzak, namazdan uzak, camiden uzak bir hayat sürersen işte o zaman Allah-u Azimuşşan'ın o insanları tarif ederken kullandığı tabir şu Belhum adallu sebila, Ulaike kel en'ami Belhum adallu sebila o Kur'an'dan uzak hayatını yaşayan, İslam'a sırt çeviren, Allah tanımayan, peygamber kabul etmeyen insanoğlu da hayvan gibidir. Belhum adallu sebile, hatta hayvandan da daha aşağıdır. Allah katında hayvanın bir değeri var, bir kıymeti var, bir anlamı var. Allah'ın dinine sırt çevirmiş, iman etmeyen İsyan eden bir insanın değeri yok kıymeti yok hayvan kıymetli iman etmemiş insan kıymetli değil Allah katında size bugün insanı anlatmaya çalışıyorum insan, insan olarak bizler bir kendimizi tanıyalım bakalım Allah-u yarattığı en şerefli mahluk ama eğer vazifelerini görevlerini yapmazsa, sorumluluklarının bilincinde olmazsa, Allahu Azimuşşan'ın yarattığı hayvanlardan da aşağı var. İnsan bu. İnsan bu Müslüman. Allahu Azimuşşan'ın yüklemiş olduğu görevleri yerine getiren, vazifeleri yapan, haramlardan kaçınan, Allah'ın göndermiş olduğu dini, mübini, İslam'ı hayatına tatbik eden insan, meleklerden üstün. Meleklerden üstün. Allah-u nihayet bir insan olan Adem aleyhisselama melekleri secde ettirmiştir. Meleklerden üstün. Ebedi saadete ulaşacak olan o insandır. Cennette sonsuz nimetlere, zevklere ulaşacak olan da o insandır. Ama eğer sorumluluğunun bilincinde olmazsa bir insan, vazife yapmazsa bir insan, Allah'ın vermiş olduğu, yüklemiş olduğu görevleri, ödevleri yerine getirmezse bir insan, o insanda hayvanlardan aşağı ve elim olan azaba, Gayet insanı sıkıntıya sokacak olan, azaba düçar olacak da o insan. Ey insan kendini tanı! Herkes kendi durumunu, Allah katındaki durumunu şimdi tespit edebilir. Artık tespit edebilir değil mi kendi durumunu? Ben acaba bu insanların hangi sınıfına giriyorum? Acaba Allah katında değerli kıymetli bir insan mıyım? Allahu Azimuşan'ın alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu peygamberin yolundan izinden giden bir insanlıyım. Dolayısıyla bütün mahlukatın şerefinin üzerinde şereflenmiş olan bir insan mıyım? Yoksa yoksa vazifeleri yapmayan, tembellik yapan lakayt durumunda olan Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmeyen bu dünyaya gönderiliş gayesinden haberdar olmayan yerim içerim vazifemi yaparım yatarım aşağı düşüncesinde olan bu hayatın yalnızca eğlenilecek zevk alınacak istifade edilecek dolu dolu yaşanacak bir hayattan ibaret olduğunu zanneden bu dünyadayken yapmış olduğu her neyse yanına kar kalacağını farz eden, yanına kar kalacağını farz eden, yani ben kimseye hesap vermem, ben buraların ağasıyım, efesiyim, kimse bana karışamaz, tipinde olan, isyan içinde olan bir insan mıyım? İkisinin tespitini artık insan kendisi yapabilir. Allahu Azimuşşan değer vermiş, kıymet vermiş. Allahu Azimuşşan rızık vermiş. Allahu Azimuşşan yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün mahlukatı da emrine sormuş, emrine amade etmiş. İnsan olmasaydı güneş doğmazdı, insan olmasaydı gece olmazdı gündüz olmazdı. Evet. Bunların hepsi insan için. Vesahhara şemse vel kemara. Allahu Azim sen buyuruyor ki şu gökyüzünde görmüş olduğunuz pırıl pırıl parlayan güneş var ya o sizin hizmetçinizdir. Sizin emrinize sürdüm onu. Size vazife yapacak, görev yapacak. Sizin emrinizde o. Domatesinizi olgunlaştıracak, elmanızı olgunlaştıracak, yiyecek hale getirecek, sizi ısıtacak, toprağınızı verimli hale getirecek güneş sizin emrinize sun. Yine geceleyin kafanızı kaldırdığınız zaman gökyüzünde görmüş olduğunuz pırıl pırıl ay var ya onu da sizin hizmetinize sundum o da sizin hizmetçinizdir. Sizin için yarattım onu yani. Hayvan, hayvanat yine öyle, onlar da bizim için yaratıldı. Bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var Müslümanlar. Geceyi Allah bizim için yarattı, niçin? İstirahat edeceğiz. Gündüzü bizim için yarattı, niçin? Çalışacağız, gayret edeceğiz, rızkımızı temin edeceğiz. Her şey bizim emrimize verilmiş, böyle bir insanız biz işte. Allah katındaki değerimiz bu, Allah katındaki kıymetimiz bu Müslümanlar. Onun için eğer vazife ve görevlerinin bilincinde olan bir insan olursak Allah katındaki değerimiz yüksek. Yok eğer tembellik yapar, vazife yapmaz, kaytarırsak, kaçarsak görevden vazifeden, kulluk yapmazsak, Allah tanımaz, peygamber kabul etmez, Kur'an takmaz bir tavırda olursak o zaman da hayvanlardan da aşağı herkes durumunu tespit etsin ve selam. Subhanarabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma ve selamun ve fatiha